Yeryüzünde Adem Aleyhisselam'ın iki oğlu Habil ve Kabil ile başlayan iman ve küfür savaşı günümüze kadar gelmekte, Mehdi ve Deccal'ın orduları karşılaşana kadar da sürecektir. Kafkasya'da Allah'ın dinini hakim kılmak için İmam Mansur ile başlayan bu hareket, başladığı günden bugüne kadar nice şehitler vermiştir. Toprağa düşen her şehit bir gül misali düşmüş, ve arkasından bu davayı sürdüren Müslümanlar için bir ışık ve nur olmuştur. Kardeşlerimizin şehadetinin kabul olmasını Allah'tan diliyoruz. Şehit olan her kardeşimiz ümmet için hiçbir zaman bir kayıp değil, bir kazançtır, şehadetleri Müslümanlara teşvik olmuştur. Yüzyıllardır Kafkasya'da Müslümanlara zulmeden, Rusların İslam'a karşı olan kiini o denli yüksektir ki birbirine taban tabana zıt üç rejim değiştirmiş, çarlık, komünizm, demokrasi olmalarına rağmen Müslümanlara ve İslam'a karşı olan düşmanlıklarını değiştirmemiştir. Ruslar bu üç rejimde de tüm güçleri ile her fırsatta Müslüman Kafkas halklarına saldırmıştır. Düşmanlıklarında millet ayrımı gözetmemiş, sadece Müslüman olmaları sebebiyle onlar ile savaşmıştır. Dağistan'da Avarlar ile, Azerbaycan'da Azeriler ile, Çeçenistan'da Çeçenler ile, İnguşet ya da İnguşlar ile... Bu Müslüman toplumlarda Rabbim Allah diyen hiç kimse göz ardı edilmeden aynı zulümlere maruz kalmıştır. Yapılan bunca zulüm, fasık ve kafir medya kuruluşları aracılığı ile dünya kamu bir isyan, bir terör vakası gibi gösterilmiştir. Bu fitnelerine destek olarak da zaman zaman geçici dünya hayatının menfaatine karşılık ahiret hayatını satan, dinini cebindeki bozuk para misali harcayan münafık işbirlikçi kişiler ile beraber yapmışlardır. Bugüne kadar bildiği ve öğrendiği her türlü fitne ile Müslümanlara zulüm eden Rusya, artık Kafkasya'daki Müslüman halka yeni yöntemler ile saldırmaktadır. Yıllar önce kendisine karşı savaşlarda komutanlık yapan, Savaş sonrası sağlık gibi çeşitli sebepler ile Türkiye ve diğer ülkelere hicret eden mülteci konumundaki Müslümanları sokak ortasında öldürmektedir. Çarlık, komünizm ve demokrasi zamanında yıllarca Kafkasya'da camileri yıkan, Koran kurslarını kapatan, alimleri katleden Rusya bugün Grozny'de Kafkasya'nın en büyük camisini yaptırmaktadır. Bunun sebebi yıllarca yaptığı katliamların ve yıkımların üstünü örtmek ve yeni yapacağı katliam ve yıkımlar için bahane hazırlamaktır. Daha cami yapımı sırasında inguşet ya da mücahidlerin kız kardeşlerine yapılanlar duyulmakta, Çeçenistan'da mücahidlerin aileleri tutuklanmakta ve kendilerinden haber alınamamaktadır. Bu nasıl bir İslam sevgisidir ki, hem cami yaptırıp hem de Müslümanların ırzına ve canına el uzatmaktalar. Vallahi bu cami, Resulullah aleyhissalatu vesselamın zamanında yapılan ve Resulullah aleyhissalatu vesselamın emri ile yıkılan münafıkların yaptığı mescidin aynısıdır. Azılı İslam düşmanı Rusya ve ona yardımcı olan diğer tağuti sistem ve medya kuruluşları artık, Kafkasya'da direnişin azaldığı ve bittiği iddialarını devamlı olarak yaymaktalar. Bunun sebebi ise Kafkasya'da İslami hareketin tekrar güç kazanması ve Müslümanların Kafkasya'daki kardeşlerini yardımsız bırakmasından dolayıdır. Ey İslam ümmeti! Bu çağrıyı iyi düşünün ve iyi anlayın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi üzere Kafkasya'daki kardeşlerimizden mutlaka sorumluyuz. Eşi görülmemiş zulümler, sayısızca katledilen insanlar, işgalden bir türlü kurtulamayan Müslüman toprakları, bombalanarak yıkılan yüzlerce camiler, namusu kirletilen binlerce Müslüman kız kardeşimiz, bunların hepsinden sorumluyuz. Kafkasya İslam Emirliği Ensar Mücahidlerinin komutanı Muhannet Ebu Enes İslam Ümmetine şunu hatırlatmaktadır. Kafkasya'daki mücahidler Allah'ın fazlı keremi ile direnmekte ve sebat etmektedir. Müslümanların yerlerini işgal eden, haddi aşan, zalim, despot olan düşmanı def etmeye ve karşısında durmaya devam etmektedir. Kafkasya'daki mücahitlerin yanında İslam ve Müslümanlar için zafere ulaşıncaya kadar yardıma devam edeceklerini teyit etmektedir. Mücahitlerimizin her biri şuna kanaat getirmiştir: Şehitlerimizin her birinin kanı bir nur ve ateştir. Bu öyle bir nurdur ki mücahitlerimizin yolunu aydınlatmaktadır ve öyle bir ateştir ki Allah'ın düşmanlarını yakmaktadır. İslam ümmetinin şu hususta emin olmalarını isterim. Allah'ın kardeş kılması ile kardeş olduğumuz Müslüman Kafkas halkının feryadına yardım için geldiğimiz bu topraklarda ahdimizi tekrardan yeniliyoruz. Ta ki Rabbimiz bizleri zafere ulaştırsın veya veyahut şehit olarak canımıza alsın. İzzet Allah'ın, Resulünün ve tüm müminlerindir. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Gökleri direksiz yaradan Allah'a yemin olsun ki, Kafkasya'daki ve dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlardan esirgediğiniz bir mal veya para, zannetmeyin ki kendinize bir kazançtır. Her kişi mutlaka ölecek ve yaşadığı hayattan sorumlu olarak hesaba çekilecektir. Eğer içinde bulunduğunuz bu gafletten kurtularak Müslümanları yardımsız bırakmaya devam ederseniz bilin ki, dünya ve ahiret hayatında sizi mutlaka bir azap bulacaktır. Ey İslam ümmeti! Unutmayın ki her kişi sahip olduğundan sorumludur. Benim verdiğim az yardım ile bir dua ile ne olur deme hakkına sahip değilsiniz. Amellerin bereketi Allahu Teala'nın dilemesi ile bereketlenir. Üzerinizdeki bu vebal ile ölmekten korkun. Çünkü bu vebalin hesabını veremezsiniz. Vallahi bu savaş Müslümanlar rahat yaşamaya başlayıncaya kadar değil. İslam'a ve Müslümanlara karşı savaşanlar Aziz ve Cebbâr olan Allah'a boyun eğinceye allah Teala'nın dini yeryüzüne hakim oluncaya, kirletilen namuslar, öldürülen çocuklar ve yıkılan camilerin intikamı alınıncaya, onlar bir daha Müslümanlara saldırmaya cesaret edemeyecek kadar zayıf ve korkutulmuş olana kadar sürecektir. İnşaAllah. Ey Rabbimiz! Senin dinine düşmanlık edenleri, Senin kullarına zulmedenleri düşman eyledik. Senden yardım istiyoruz. İslam'ı hakim kılmak için savaşan Müslümanlara yardım et. Amin.